Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Dalygül TV komuter adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail A. Fıkıh Kulu üyesi Fatih Alender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Rabbim Rah daha iyi günler nasip etsin inşallah. Hep beraber. Amin inşallah hocam. Hocam ilk sorumuz... Yurt dışına iş yapıyoruz. Bir firma bizden teklif istedi. Biz de 90 sentten teklif verdik. Daha sonrasında bu firma 1 dolardan bize sipariş verdi. Oysa biz 90 sente razıydık. Muhasebeci siparişi sisteme girmiş. Sorun bu aradaki fark bize helal olur mu? Haber vermemiz gerekir. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Müsaadenizle e, bu suale iki yönden cevap vermek isterim. E, birincisi meselenin ticari ahlak boyutu, e, ahlaki tarafı, ikincisi ise hukuksal tarafı. Ahlaki boyutuyla baktığımız zaman o ki siz e, karşı tarafa işte şu fiyattan biz bunu yaparız deyip de diğer tarafın işte oradaki bu işle mesul olan kişi, şahısın yapmış olduğu bir hata neticesiyle daha yüksek bir fiyattan bu işi kabul etmesi ki bu bir dünyevi olarak bir menfaat olarak hmm. algılanır. Belki hukuksal anlamda da bir yaptırım söz konusu olmaz ama neticede orada birilerinin belki yanlış anlaması veya utta e, kendi öz iradesiyle fazladan vermiş olması daha iyimser bir şekilde düşünecek olursak ama genel olarak yüzde yetmiş yüzde seksen veya yüzde doksan ihtimal e, yanlış anlamış olması dolayısıyla burada bizim kardeşimize tavsiyemiz e, tekrardan teklifi güncellemesi yani biz işte bahsettiğiniz üzere bir üzerine değil de biz 90 sente buna doksan kuruşa biz buna razıyız diyerek bu şekilde istiyorsanız yap yapıyoruz demesi daha hoş olan, daha ahlaki olan e, İslam ahlakını da ortaya koymak ki bahsettiği kardeşimiz yurt dışı ile işlem yaptığına göre muhtemelen gayrimüslimlerle iş yapıyor. Evet. En azından Müslüman'ın ahlakını serdetmesi, karşı tarafında bu noktada belki arayışa girmesine bir nevi tebliğ etmiş olmasına da vesile olabilir. Evet. Peki bu ahlaki boyut, meselenin bir de fıkhi boyutuna bakalım. Hukuksal mesele olarak baktığımız zaman, yani bir fıkhını yapacak Hı. olursak, İslam fıkhına göre akit iki iradenin bir noktada birleşmesi demektir. Ee, örneğin meselemiz eğer alışverişse satıcı ve alıcının o emkiyayı alma ve satma noktasında hemfikir olmaları ve bu hemfikir olmalarını da ifadeye dökmeleriyle akit tahakkuk eder. Bu sözlerden yani iradenin ilk önce ifadeye dökülmesine icap, karşı tarafın külli itibariyle bu icabı müspet anlamda, olumlu anlamda kabullenmesine de fıkhı dilinde kabul denir. İcap ve kabulün birleşmesiyle de akit tahakkuk eder, akit inikat eder. Ancak burada önemli olan unsur icap ve kabulde yani her iki iradenin ifadeye dökülmesinde bir uyum olması gerekir. Yani örneğin ben bu MTA'yı 10 liraya size sattım dediğim zaman siz tamam ben de 5 liraya aldım dediğinizde benim teklifim artık suya düşmüş, hmm. hükümsüz olmuş. Bu durumda sizin 15 liraya alırım ifadesi yeni bir icap daveti olarak veyahut da icap adayı olarak karşımıza çıkmış olur. Bu takdirde benim evet demem veyahut da yok işte 8'e razıyım diyerek sizinkini düşürerek yeni bir icapta ben bulunmuş olacağım. Hmm. Ta ki her ikimiz aynı noktaya e, temas edinceye kadar. Evet. Yani 8'e sattım ben de 8'e aldım demekle. Ancak burada kabul tarafının yani diğer taraf bu alıcı da olabilir, satıcı da olabilir. Şayet bir muhalefeti olsa ama bu muhalefet hayra yönelik bir muhalefet olursa bu bağlamda bu fıkih olarak alışverişin inikadına zarar verir mi? Örneğin ben bu emtihayı 10 liraya sattım derken iyi ben de 11 liraya aldım şeklinde bana cevap verseniz. Hmm. Çünkü 11 lira demeniz, benim 10 lira dememiz aslında icap ve kabul arasında bir muhalefet var. Yani tam bir uyum yok. yok. Ama zimli olarak baktığımız zaman siz 11'e aldım dediğiniz zaman bizim bu örneğimizde onu kabullenip artı 1 lirada fazladan vermeyi taahhüt etmiş oluyorsunuz. Peki böylesi bir durumda bu alışverişte Karşı tarafın böylesi bir muhalefeti gerçek bir muhalefet olarak algılanır mı? Kitaplarımız bu konuya diyor ki bu suret itibariyle her ne kadar icap ve kabul arasında bir muhalefetmiş gibi gözükse de bu hakikatta bir muhalefet değil. Belki karşı tarafın teklifini olduğu gibi kabullenmektir. Artı fazlasını vermeyi de taahhüt etmektir. Bu sadece alıcı tarafından değil satıcı tarafından da olabilir. Yani örneğin siz dediniz ki işte ben şu bardağı 10 liraya aldım. Ben de dedim ki şu bardak ve şu cübbenin ikisini sana 10 liraya sattım. Yani zaten sizin söylediğinizde bardağın 10 liraya almasına razıydınız. Evet. Bunu kabullenmiş oluyorum. Artı yanına da bir de cübbe Cübben. koymuş oluyorum. Bu da bir muhalefet ama hayra yönelik bir muhalefettir. Ve kitaplarımız der ki böylesi bir muhalefet aktin inlik zarar vermez. Yani aktin oluşumuna engel değil. Olmaz. Burada sadece şöyle bir mesele vardır. Peki bu fazladan zikredilen şey yeni bir hediye olarak mı telakki edilir? Ki eğer biz bunu hediye olarak düşünecek olursak, siz bunu teslim almadıkça bizim örneğimizde veya ben bunu size vermedikçe Bağlayıcılık bir durumu söz konusu olmaz. Yani ben tamam cübbemi de demiştim ama vermiyorum. Ben bardağı on liraya sattım. Veyahut da siz işte ben bardağı on liraya aldım demiştiniz ama ona verdim. Bir lirayı kendimden verecektim. Vermiyorum deme hakkına sahip misiniz? Hmm. Bu hmm. nokta Hanefi fıkında tartışma olmakla beraber Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş ki imamlarımıza nispet edilen görüş noktasında yapılan o fazlalık e, teklif aslında teklif değil de fazlalık olarak yapılan o kabul astülakta katılır denir. Hmm. Yani sanki akit bizzatı onun üzerine yapılmış olur. Eğer diğer taraf onu ret etmemişse. Yani örneklendirelim ben bu bardağı 10 liraya satıyorum dedim. Siz de ben de 11 liraya aldım dediniz. Ben de onun üzerine yok efendim 10 liraya sattım 1 lira istemiyorum demediysem. Otomatikman bu akit 11 lira üzerinden yapılmış olur. Evet. Yani o 1 lira fazlalık aktin aslında ilhak olur görüşü Hanefi mezhebinde ağırlık kazanmıştır. Bu şu demektir yarın öbür gün biz bu akti bozacak olsak benim size geri iade etmem gereken rakam 11 lira olacaktır. Hmm. Yani oysa 10 liraydı 1 lira benim hediyemdi bu aktin dışındadır şeklinde bir düşünce değildir. Allah. Bunu aynı şekilde satışa konu olan mallarda hani promosyonlu satış yaparlar. Hmm. Yani işte bu bardak 10 lira ama yanında işte şu emtihadı hediyesidir ee, şeklinde. Sanki akta konu yapmazlar yanına koydukları o promosyonu. Onun bir hediyesi gibi telakki edilir. Alana, bu bedava, ama aslında evet. onu alana onu bedava dense de yine bu Hanefi fıkında tercih edilen görüşe göre her ikisine mukabil verilen bir ücrettir. Dolayısıyla siz bu ürünü geri iade ettiğiniz zaman bir şekilde, yani ben promosyonunu vermiyorum, o bana zaten bir hediyendi, bu alışverişle bağlantılı değildi deme hakkına sahip, değilsiniz. değilsiniz. Deseniz de zaten istiyorlar. Karşı taraf ya küllü olarak alır veya küllü olarak bu işi yapar. Şimdi meselemize dönecek olursak, Meselemizde bir taraf icapta bulunuyor. Diyor ki ben işte bunu 90 kuruşa razıyım diyor. 90 kuruşa sizin istediğiniz bu ürünü satarım diyor veya evet. sattım diyor. Karşı tarafta ben de bunu 1 liraya aldım diyor. Ee, yani sizin e, teklifinizi kabulleniyor artı bir de ziyadede bulunuyor. İşte bu ziyadede aktin aslında mülhak olduğunu düşünecek olursak aslında alışveriş karşı tarafın demiş olduğu rakam üzerine inikat etmiş oluyor. Olur. E bu tabi hukuksal tarafı ama dedik ya bu meselenin bir de ahlaki tarafı var. Olur ya karşı taraf bunu hür iradesiyle söylememiş yanılgısıyla söylemiştir. Veyahut da karşı taraf her ne kadar malı almada veya satmada kurum tarafından firma tarafından yetkilense, yetkilendirilmiş olsa da kurumun cebinden teberru etme yetkisine sahip değildir. Yani belki de patronlar bunun bu halini bilecek olsa ona kızacaklar, sitem edecekler. Sen firmamızı göz göre göre nasıl zararla e, sevk ettin şeklinde böyle bir durumda olma ihtimali vardır. O yüzden bizim burada tavsiyemiz eğer karşı taraf bilinçli bir şekilde size o ziyadeyi vermiyorsa, bilinçli bir şekilde o fazlalığı size vermiyorsa böylesi bir durumda yanılgıdır şeklinde düşünerek ahlaki tarafla hareket etmek suretiyle e, karşı tarafı uyarmakta fayda vardır. Yani ben işte örneğimizde 90 kuruşa razıyım ben 90'a bunu sattım siz yanlış anladınız bana fazla para gönderdiniz deyip de o paranın üzerine geri göndermesini tavsiye ederiz. Evet hocam bir diğer sorumuzda da hakiki ve hükmi pislikten hangisi önceliklidir? Yani namaz kılacak olan kişi yanındaki suyla üzerindeki necaseti giderecek olursa bu durumda abdest alamayacak. Ee, diğer suyu abdest alacak suyu kalmayacak. Şayet abdest alırsa üzerindeki necaseti gideremeyecek. Hangisini tercih etmelidir diye sormuş. Tabii bu anladığımız kadarıyla farazi bir Hı -hı. soru. Ee, muhtemelen fıkıhla iştigal eden veyahut da ilmahal okuyan kardeşlerimizin kendince okuduklarından bir işgal olarak kafalarında oluşan bir sual. Evet. Tabii bunu yine teknik olarak cevap vermemiz gerekirse şöyle bir kuraldan bahsedin Hanefi mezhebine göre. Bir insan iki zararlı olan bir şey noktasında mecbur kalsa yani iki şıkkınız var, üçüncü şık yok ve ikisi de kötü, ikisi de şer. Böylesi bir durumda bu kişi neyi tercih etme durumunda olacak? Böylesi bir durumda bu kimse hangisinin zararı daha ehven ise, hangisinin şerri daha az ise onu tercih etme durumundadır. Her ikisi de zarardır ama her ikisi de zarardan en ehven olanını tercih etme durumu söz konusudur. Evet. Çünkü bir üçüncü yol yoktur. Şimdi bu minvalde baktığımız zaman e, kitaplarımızda özellikle ibadat bahsinde şöyle örneklendirmelerden bahsedilir. E, namaz kılacak olan bir kimsenin... E, Necasetten taharet dediğimiz yani vücudunda, namaz kılacağı mekanda veyahut da elbisesinde bir necaset varsa, namaza mani miktarda bir necaset varsa bunu temizlemesi namazın şartlarındandır. Aksi takdirde bu namaza halel gelir. E, tıpkı abdest e, nasıl bir şart ise bu necasetten taharet de böylesi bir şarttır. Bunu temizlemesi gerekiyor. Ancak şöyle bir durum olsa, kişi o necaseti temizleyebilmesi için Avret mahallini açması gerekiyor. Avret mahallini açacağı bir tenay yerde bulma imkanı yok. Hmm. Yani öyle bir yer ki farazi olarak orada başka insanlar da bulunuyor. Bu kimse necaset mahallini temizlemesi gerekiyor. Çünkü orada bir necaset bulaşığı var. Ama onu temizlemesi de başkalarının avret mahallini görmesine sebebiyet verecek. Hmm. Böylesi bir durumda bu insan necasetli bir şekilde namazını kılsın mı? Yoksa e, namaz ne olursa olsun temiz olarak kılması gerekir diyerek yabancılarda yok kaza hmm. değil. Yabancılar da görecek olursa da ben avret malimi açayım diyebilir mi? Hmm. Yani iki zarar söz hmm. konusu. Kazaya bırakması değil. Yani ya namazı o halde kılacak veyahut da avret temizleyecek, malini temizleyecek. Öyle. Kim görürse görsün diyecek. Başka üçüncü bir şık yok. yok. Diyor ki kitaplarımızda e, normalde e, kişinin, Necasetli bir şekilde namaz kılması zarardır ama avret malinin yabancı birinin görmesi daha büyük bir zarardır. Daha büyük bir zararı def edebilme adına ehven olan zarar üstlenebilir. O kimse o haliyle yani üzerinde necaset bulunduğu halde namazını kılacaktır. Ve daha sonradan kaza etmesine de gerek yoktur. Aynı bu minvalde yine soruyla alakalı e, ki İmdadül Fettah isimli eserde bunun örnekleri var. Ee, insanın elinde bir su olsa bir miktar, o su ya abdest <gülüyor> almasına veyahut da üzerindeki necaseti gidermesine başka bir e, alternatifi yok. Hı -hı. Yani bir kullanımlık bir su onunla ya abdestini alacaktır. Tabi abdest derken abdestin sünnetlerini ve müstahaplarını uygulayarak şeklinde algılamayalım. Abdestin farzlarını almaya yeterli imkan verecek kadar bir su Hı -hı. E, veyahut da o suyla necaseti izah edecek. Böylesi bir durumda bu insan Abdesi mi tercih etsin, yoksa tahareti yani necasetin temizliği mi tercih etsin? Burada da deniyor ki insanın üzerinde necaset varken necasetli bir şekilde namaz kılmasına normal şartlarda bir ursat yoktur. Ama suyu kullanma imkanının bulunmadığı veya suyun bulunmaması durumunda onun yerine halef olan teğemim vardır. Dolayısıyla abdestsizlilik... Necasetle nispetle bir nebze daha ehvendir. Aslında abdestsizlik olayı yok burada. Çünkü onun halefi vardır. Peki ne yapacaktır bu insan? O e, suyla necaseti izale edecek, hmm. o suyu kullanacak ve suyu tükettikten sonra, kullanmış olduktan sonra e, artık namaz kılması gerekiyor. E, namaz kılacak olan bir kimse de suyu bulamasa ne yapacak? ayet ifadesi doğrusuna teemmim edecektir. Hmm. Dolayısıyla teemmim eder namazını bu şekilde kılacaktır. Çünkü abdestin bir halefi vardır ama necasetin izalesi noktasında bir halef söz konusu olmadığı için o biraz önceki örnekte daha e, galiz olarak değerlendirileceği için deniyor ki necaseti temizler, temim alır ve o şekilde namazını da kılar. Kardeşimize vereceğimiz cevap da bu şekilde olacaktır. Evet. Şimdi hocam bu e, tabii ki pandemi dolayısıyla camilerimizi artık e, biliyorsunuz dezenfektan koyuyorlar giriş çıkışlarda hani herkes kullansın evet. diye. Şimdi geçen cuma namazında da böyle evet. bir mevzu yaşandı. Dezenfektan necaset midir diyeyim de mi? bunu anlatmıştık daha öncesinde ama evet. işte Aptes aldık, işte necaset olarak görüyorlar şey, dezenfektanı. <gülüyor> bu şekilde namaz olmaz, olur da olmazdı. Böyle bir cemaat arasında bir şey yaşandı evet. da. Onu da en azından sormuş Tabii, olalım. En azından onu. şunu ifade edelim. Dezenfektan denilen şey muhtemelen içinde alkolün evet. bulunması, etil alkolün veya metil alkolün bulunması, yani ispirtonun bulunması. Hanefi mezhebine göre, şarap ve şarabın dışındaki alkoller şeklinde, alkolü iki şekilde değerlendiriyorlar. Evet. Tabii bu içilme noktasında, bir de necaset olma noktasındaki farklı görüşler olmakla beraber, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre, e, şarabın dışındaki alkol, içilme noktası her ne kadar haram olsa da, kendisi bir bizatihi necis değildir. Hı hı. Yani bir şeyin necis olması ayrı bir konu, ee, kullanımının helal veya haram olması farklı bir konu. Ömer Nasuh Efendi halinde buna şöyle bir örnek getirir. Ee, uyuşturucu otlar vardır. İşte bir takım malum bildiğiniz tarzda bir takım otlar. Ee, gerek kimyasallar. Ee, bunlar aklı izale eder, aklı giderir. Bunları insanın kullanması haramdır. Peki bunların ati kendisi necis midir? Necis değildir. Yani namazı engel midir? Cebinizde bir paket böyle bir şey varken namaz kılacak olsanız bu namazınıza halel getirir mi? Namaza halel getirir Ama onu içmesi nedir kişinin? Haramdır, caiz değildir. Hakeza zehirler. İnsanın o zehri kullanması haramdır ama zehrin bizatihi kendisi necis değildir. Ya da cebinde taşıması namazına engel evet. değil. Yani bir şeyin necis olup olmaması bir mesele. O şeyi kullanmanın helal olup haram olması başka bir meseledir. Şimdi şarap dışındaki alkoller Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre necis değildir. Dolayısıyla Hanefi mezhebinden bahsediyoruz. Çünkü Şafi mezhebi bu konuda daha farklı düşünüyor. Çünkü her sarhoşluk veren alkol Şafii mezhebine göre şarap olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla şaraptaki hüküm ne aynı hükmü diğerlerine de sirayet ettirerek onun da necis olduğunu söylüyorlar. Ama Hanefi Meslebi bu konuda biraz daha müsamahalı, biraz daha geniştir. Dolayısıyla bunun necis olmadığını, tercih edilen görüşe göre necis olmadığını söyleyebiliriz. Varsayanın necis olduğunu düşünecek olursak, hani ikinci sorunuz aslında, Hı -hı. bu abdese halal getirir mi? Şimdi şöyle söyleyelim, bir insanın abdesti olsa, abdestliyken affedersiniz eline kan bulaşsa, kanı Hı -hı. çıksa değil ama bir başkasının kanı bulaşsa, Hı -hı. kan necistir. Ve da idrarı eline temas etse ama kendisinden çıkan yani abdestini bozacak bir idrardan bahsetmiyoruz. Evet. Böylesi bir durumda bu adamın abdestine zarar gelir mi? Bu adamın Yalnız. abdestine zarar gelmez. Çünkü nevakı vudu dediğimiz abdesti bozan durumlardan bir tanesi necasete temas etmek diye bir şey yoktur. Evet. Necasetin <gülüyor> vücuttan çıkmasıdır abdesti bozan şey. Yoksa necasete kişinin fiziksel olarak temas etmesi abdesti bozmaz. O yüzden bazen şunu görebiliyoruz işte biri kolonya ikram ediyor abdestim var diyor abdestiyken kullanmayayım. Yani tamam bu necistir değildir tartışması bir bahsediyor. Velev ki necis olduğunu kabul edecek olsak bile bu abdestle alakalı bir şeydi. Yani eğer onun necis olduğuna kanaat getiriyorsan örneğin Şafii mezhebinin müntesibisin o mezhebi iltizam ediyorsun. Evet bu bir necistir ama abdest olsam da onu elime sürmem caiz değil abdest olmasam da onu elime sürmem caiz olmayacaktır. Eğer necis değilse zaten bir sıkıntı yoktur. Yani abdestle bağlantılandırmak aslında doğru bir mesele değildir. Yine konuyu toparlamamız gerekirse bahsettiğiniz özellikle bu e, mikrop kırıcı özelliği olması itibariyle bu gibi e, temizlik, hijyeni sağlayan meta, me, me, şey, maddeler, sıvılar, mailler içilme gayesiyle üretilen e, nesnelerde değil. Evet. Dolayısıyla bu konuda zaten Hanefi mezhebinde bir fetva da vardır. Tercih edilen bir fetva da vardır. Ve günümüzde de bu konu maalesef hepimizin müptela olduğu bir meseledir. Dolayısıyla burada çok fazla meseleyi zorlaştırmaya da gerek yoktur. Abdestimize zaten zarar vermez. Artı necis olmama görüşü de Hanefi mezhebinde ağırlık kazandığı için bunu kullanmamıza mani bir durum yok. O şekilde namazımızı kılabiliriz. Evet. Necasetle alakalı hocam aslında sorulara baktığımız zaman genel manada e, kanla alakalı mevzu çok hani özellikle soruluyor. Bir de şafi mesabına hanefi mezhebine geçen kardeşlerimiz bunları özellikle <gülüyor> soruyorlar çünkü karışıyor. Onlarda hani üzerine kan olsa bile kılabiliyor ama hanefi mezhebine göre değiştiği için bununla ilgili kısa bir, bir bilgi... düzeltmek de evet. isterim. Ee, yani siz e, soru sorarken sorun içinde cevap veriyorsunuz ama verdiğiniz cevaptı bir hata evet, söz konusu tamam. oldu. Evet. Çünkü Şafii mezhebine göre vücuttan çıkan kan her ne kadar abdesti bozmasa da kanın kendisi necistir. Yani kan noktasında kanın necis olma noktasında Hanefi ve Şafii mezhebi arasında bir görüş ayrılığı yoktur. Sadece abdesi bozar mı bozmaz mı noktasında farklı görüş vardır ki Hanefi fıkkına göre kanın çıkması abdesi bozar, Şafii mezhebine göre ise kanın çıkması abdesi bozmayacaktır. Evet. Yani ön ve arka yolun dışında necasetin vücuttan çıkması Şafii mezhebine göre bu anlamda abdesi bozan bir durum değildir. Mesela sadece budur. Ama yoksa vücutta bir kan varken veya elbiseye bir şekilde kan bulaşmışken böylesi bir kanla namaz kılma noktasında Hanefi-Şafi ayrımı yok. Hattı zatında Şafi mezhebi bu konuda daha e, dar çerçevede mesele ele alınmış. Çünkü Hanefilerde af kapsamı vardır, af miktarı vardır. Şafi mezhebindeki ise af kapsamı Hanefilerin değerlendirildiği kadar genişlilik ifade etmemiştir. Yani bir ölçü, bir şey var mesela. Dolayısıyla yani kan necis'tir. Şafii de olsa necis'tir, Hanefi de olsa necis'tir. Temizlenmesi gerekir. Aptisi bozup bozmaması bir bahis diğerdir. Hanefi'ye göre bozar, Şafii'ye göre bozmaz. Meseleyi böyle algılamamızda fayda vardır inşallah. Hocam bir diğer sorumuzda da ben Rassalim cenaze yıkıyorum. Bazı yıkadığımız cenazeler güzel oluyor. Etrafa güzel koku yayılıyor. Böyle durumlarda cenaze sahipleri bunu cenaze sahipleriyle bunu paylaşıyoruz ve kendi aramızda da konuşuyoruz. Bazı durumlarda cenazede nahuş durumlar oluyor. Arkadaşlarımızdan bazıları ibret olsun diye bunu ailelerine söylüyorlar. Bu konuda doğrusu nedir? Nasıl davranmamız gerekir? Yüce dinimiz, ölülerimiz noktasında onların iyilikleriyle anılması, iyilikleriyle zikredilmesi, o şekilde yad edilmesi, eğer kötülükleri varsa da bu kötülüklerinden bahsedilmemesi noktasında Müslümanları öğütlemekte ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada birçok hadis-i şerifi de vardır. Hatta e, kitaplarımızda yine aynı bu meseleye dair e, bir Müslüman cenazesinde eğer güzel haller vuku bulmuşsa hmm. onun iyi bir hal üzere öldüğü hüsnü zanlıyla bunun paylaşılması bunun etrafa yayılması söylenmesi güzel görülmüş. Ama bahsedildiği gibi nahoş bir kokunun yayılması ki bu illaki kötü bir kul olduğu anlamında taşımaz tabii ki. Çünkü hmm. neticede e, beden ettir. Etten olup müteşekkildir. E, ve çürümesi durumunda da elbette pis koku çıkabilir. Veya kilolu olması, zayıf olmasının etkisi olabilir. Veya hastalığın etkisi olabilir. Ama böyle ki böyle olsa bile işte yüzünün kararması gibi bir takım durumlar varsa da bunun söylenmemesi, ketmedilmesi, zikredilmemesi hatta söylenmesini bir gıybet olarak telakki ediyor. Caiz olmadığı ifade edilmiştir. O yüzden özellikle hani o ki bu adam ölmüştür zaten yani bu saatten sonra amel defteri kapanmıştır. Yapacağı hiçbir şey kalmamıştır. Bize düşen Müslümanlar olarak onu arkasından hayır ile iade etmek, iyilikleri ile iade etmek, kötülüklerine insanları şahit tutmamak. O yüzden iyi taraflarını ifşa ederiz, söyleriz ama bildiğimiz bir kötülüğü varsa da bu noktada bunu ifşa etmek doğru değil, bunu söylemek doğru değil. E bu konuda e, yani kendi içimizde bunu hapsederek ibret alacaksak da kendimiz bunun ibretini alma noktasında gayret sarf etmemizde fayda vardır. Evet hocam. Şimdi bir soru daha soralım. Sonrasında araya gideceğiz hocam. Pandemi sebebiyle camide saflarda mesafeli duruluyor. İkinli namazına camiye cemaat yetişim hemen sünnete durdum. Ancak farza durulduğunu bilmiyordum. İmam efendi o anda rüküye gidince ben de hemen namazım bozup farza imam uydum Sünnet için tekbir alıp ellerimi bağlamıştım. Bu durumda namazım sahih olur mu yoksa kaza etmem gerekir mi diye sormuşlar. Tabii maalesef içinde bulunduğumuz bu salgın nedeniyle camilerimizde saf düzenindeki sıkıntı, yani o <gülüyor> saftaki birlik, beraberlilik, evet. görüntü itibariyle dahi olsa burada hatta o kadar kabullendik bir olayı ki İki arkadaş yan yana oturuyorlar, beraber yemek yiyorlar ama namaz Namazı kılacağı ki, zaman evet, birbirlerinden hayır. ayrılanıyor. Herkes farklı bir alana geçiyor. Tabii bu yani salgını önleme adına ki yetkili kişilerin de beyanı doğrultusunda belki olması gereken Hı. şeydir. Tabii burada kardeşimizin sorusu ise yani namazın farz bir namaz mı, nafile bir namaz mı olduğunu algılamada sıkıntı çekiyoruz. Evet. Ben sünnete başladım. Sonra bir baktım ki meğersem farzı kılıyorlarmış. İmam Efendi Rukiye gitti. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi bu noktada kitaplarımızda bu kişinin hangi namaza durduğundan bahsedilir. Yani iki şekilde meseleyi tasvir edelim. Örneğin siz e, baktınız insanlar namaz kılıyor, münferiden kılıyor zannettiniz hmm. veya... <gülüyor> namaz bitti zannettiniz. Kendiniz bireysel olarak o namazın farzını kılmak üzere tekbir alıp namaza başladınız. Sonradan kamet getirilmeye başladı. Hı -hı. Veyahut da insanların önünüzde farzı kıldıklarını anladınız. Siz de o farzda durmuştunuz zaman. Böylesi bir durumda ne yapmanız gerekir? Böylesi bir durumda eğer siz namazın henüz birinci rekatını secdeyle kayıtlamamışsanız, Hı -hı. yani henüz secdeye varmamışsanız namazı bozup Derhal imama uymanız Çünkü aynı namaz kılınıyor ve siz o namazı daha kamil bir şekilde kılabilme adına bozmuş oluyorsunuz. Evet. Bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Olması gereken de budur. Şayet birinci rekatı secdeyle kayıtlamışsanız artık birçoğu bitmiş demektir. Böylesi bir durumda bu namazı bozmaya izin verilmiyor. Ona en azından bir rekat daha ilave ederek, İki rekat kılmanız ki nafile statüsüne uyabilsin. Daha sonradan ikinci rekatta selam verip imama uymanız. Ama bu eğer siz aynı namaza başlamış hı. iseniz. Ama sualdeki kardeşimizin ifadesine baktığımız zaman kendisi sünnete başlamış. Hı hı. Yani insanlar daha henüz farzı kılmadığını düşünüyor. O da sünnet niyetiyle tekbir almış. Sünnete başlamış. Sonradan bakmış ki farz kılıyorlar veya kamet ediliyor. Böylesi bir durumda bu kimse biraz önceki bahsettiğimiz şekilde mi hareket etmeli? Hayır. Çünkü e, biraz önceki meselede o namazı daha kamil bir şekilde eda etmeye yönelik namazı bozuyor. Hmm. Oysa şu anda bunun kıldığı namaz ile kılacağı namaz birbirinden farklı, farklı. bağımsız namazdır. Biri sünnettir biri farzdır. Elbette farz sünnetle mukayese edilmeyecek derecede kavi bir mertebesi vardır. O ayrı bir konu. Ama neticede farklı bir namaz olduğu için böylesi bir durumda o sünnet, başlanılan sünneti bozma etkisi yoktur. Hı hı. Yani nasıl bozma etkisi yoktur? Ana biraz önce dedik ki eğer birinci rekatı secdeyle kayıtlamış mıdır, kayıtlamamış mıdır? Eğer kayıtlamadıysa namazını bozar dedik. Bu farzı kılması durumda ama nafileye başlamışsa, sünnete başlamışsa hı hı. asla namazı bozmayacak. En azından onu iki rekata tamamlamak evet. zorundadır. Yani henüz yeni tekbir almıştınız, belki de Subhaneke'yi daha okumaya başlamadınız ve baktınız ki kamet getiriliyor. veya da fazla durulduğunu öğrendiniz. Yapılacak tek bir şey o namazı iki rekata kadar devam etmenizdir. İki rekata kadar bitirip ikinci rekatta selam verip, Farzda nereden yetişiyorsanız kaldığınız yerden namaza başlamız ve imam selam verdikten sonra da geçirmiş olduğunuz, kaçırmış olduğunuz namazlarınızı imamdan sonra kılmanız gerekecektir. Yani kardeşimizin bahsettiği ben namazımı bozdum hemen imamı uyudum demesi aslında doğru bir uygulama değil. Çünkü farza başlamış bu hı hı. ama kitaplarımızda bu mesele bahsedilirken namazın sünnet ve farz olma şeklinde ikili kısımdan bahsedilir ama bazı kardeşlerimiz okuma esnasında bunu kaçırmış olabiliyor. Hmm. Veyahut da sohbetlerde e, bu incelik anlatılsa da dinleyenler tarafından belki kaçırılmış olabiliyor. Şöyle bir kanaat oluşuyor neticede. Siz bir namaza başladığınız zaman o namaz ne olursa olsun farza durulduğu zaman eğer o rekatın birinci rekatına gelmemişseniz namazı boz. Hmm. Bu yanlış, yanlış. bir e, ifadedir. E, o namazın... Farz bir namaz olmasıyla başka bir namaz olması arasında bu manada farklılık vardır. Bunu da inşallah bellemiş oluruz. Bu kardeşimiz kaza etmesi gerekir mi hocam namazını yoksa sahih? <gülüyor> namazını? Bu zaten şöyle nafile namaza yani evet. sünnete başlamış ve ondan sonra o namazı bozmuş ve farza durmuştur. Tabii başlamış olduğu bu namazı izan bir şuru vardır Hanefi fıkhına Hı -hı. göre. Yani bir ibadet, iptidada her ne kadar nafile olsa da başlamasıyla kişi onu vacibe Vacibetim. çevirmiş olur. Hı -hı. Tıpkı oruçta olduğu gibi, tıpkı iki rekat kılacağı nafile namazı olduğu gibi. Dolayısıyla bu kişi bu namazı kaza etmekle mükellef olacaktır. Komple değil mi hocam? Hem sünnetini... Yok farzı yok. değil, farzı daha fazla. sadece sünnetini O teyip. başlamış olduğu o tamam. namazı bozduktan sonra, namazdan sonra eğer kerat vakti değilse Hı -hı. O namazı kaza edecektir. Evet, yani hocam. bir daha kılacaktır. Evet hocam. Bu soruyla şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından yine programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Kıymetli izleyenlerimiz programımıza devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Namaz kılarken aynı yerde sünnet ve farzı kılmanın kerahat olduğu ve yer değiştirmesi gerektiğini okudum. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyim demişler. İmam-ı El-Mepsud isimli eserinde bu konuya dair der ki Musallif Rahimullah şahitleri çoğaltabilme adına namaz kılma mekanlarında değişiklik yapmak sünnettir. Hı hı. Ki Kur'an-ı Kerim'de de Zilza suresinde o günde yeryüzü haberleri ifşa edecek üzerinde neler yapıldıysa gerek iyilik gerek kötülük anlamında insanın lehinde ve aleyhinde şahitlik yapacaktır. Ee, bu da buna vurgu manasında ki Abdurrazzak'ın El Musannef isimli eserinde e, Abdurrahman es samit radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam mal olarak öyle buyuruyor. Bir insan farz namazı kıldıktan sonra şayet nafile namaz kılacak olursa yani kesünnet namazla nafiledir. Hı hı imkan nispetince bir miktar öne veya bir miktar geriye veya sağa veya sola maksat bulunduğu mekandan farklı bir mekana geçerek bu namazı kılması ve böyle yapılmasının sünnet olduğu vurgulanıyor. Tabi bunun birçok etkenleri, birinci etken bahsettiğimiz gibi şahitleri çoğaltabilmek, namaz kıldığımız alanları çoğaltabilmek, ikinci olarak farz namazıyla ile nafile namaz, Rütbe itibariyle birbirlerinden farklı olduğu için o farklılığı gösterebilmek, o farklılığı insanlar yani bir nevi o farklılığı ortaya koyabilme adına bir ameliyede bulunmak şeklinde e, kitaplarımıza geçmektedir. Ki Günümüzde de uygulamaya baktığımız zaman far namaz kıldıktan sonra herkes dağılır, herkes farklı yere geçer. Hmm. E, ki aslında e, bu uygulama bizde bir nevi bir kültür olarak da yerleşmiş olduğunun da göstergesidir. Tabi bu farz namazın akabinde eğer bir nafile namaz varsa ama sabah namazı gibi, ikindi namazı gibi bir namaz ki onun akabinde yani farzdan sonra tesbihatlar hmm. var. E, nafile namaz kılmayacağız. Burada aksine farzı kıldığımız mekandan ayrılmayarak o tesbihatları yapmamızdır sünnet olan. Hmm. Yoksa orada da e, şahitleri çoğaltalım diyerek buradan kalkayım, farklı bir yere oturayım, tesbihatımı orada yapayım şeklinde değil. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın o konudaki uygulaması farzın kılındığı yerde farzın akabindeki tesbihatları ve duasını yapmasıındır sünnet olan. Hmm. Ama nafile bir namaz varsa işte öğlen namazı gibi veya yatsı namazı gibi veya akşam namazı gibi böylesi bir durumda o sünneti farklı bir mekanda imkan nispetinde ya biraz sağa, biraz sol veya biraz ön veya biraz arka bu şekilde yer değiştirmenin sünnet olduğu kitaplarımızda meşhurdur. Bu şey e, kitaplarda e, Ömer Rasulü Bilmen Efendi'nin de orada kitabında da mesela geçiyor hocam. Orada kerahat olduğu Zaten mesela söyleniyor. Zaten şöyle bir şey yani e, sünnet olması hasse evet. sünnetin terki de hmm. bu bağlamda mekru olduğu ifade ediliyor. Ama tabii mekru ifadesini gördüğümüz zaman bunlarda hep aynı bir standart getirmek doğru, doğru. değildir. Evet. Yani mekru tahrimi vardır, tenzihi vardır. Ama sadece tahrimi ve tenzihiden ibaret değildir kerahatler. Hmm. Sünnet için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İşte müekkez sünnet vardır, gayrimüekkez hmm. sünnet vardır. Ama sadece bu ikisinden ibaret değildir. Müekkez sünnetlerin de kendi arasında merhaleleri vardır. Tahrimi kerahatlerin de kendi aralarında merhaleleri vardır. E, kerahat bazı kere labes anlamında kullanılabilir. Yani yapılmasında herhangi bir mahsur lazım gelmez. Veyahut da... E, İmdadül Fettah'ın da ifade ettiği üzere e, zıttı mahbub, sevilenin zıttı yani olması gereken şeklinde olmaması Hı. olarak da algılanabilir. Dolayısıyla kitaplarımızda bu sünnetin terkine yönelik kerahati bir tahrimi bir haramlılık şeklinde algılamak doğru değil. Hı. Ama şahitleri çoğaltabilme adına Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki var. tavsiyesine uymama adına elbette zıttıl mahbuttur, elbette sevilenin zıttıdır. Bu bağlamda da mekru olduğu bahsettiğiniz üzere ilmal hmm. kitaplarımıza da geçmiştir, geçmektedir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam. Geçmişte Müslüman olan bir kişi bozuk itikadlı görüşlerle muhatap olduğu için bu hükmü küçümsemiştir. Gıybet edip Benimki gıybet değil, onda olanları söyledim derse haram olan gıybet helal dediği için küfür olur. Bu kişi bu hükme dalga geçmiş, Allah'a göre mi kafir oluyor? İbn Abidine göre göre mi? E, İbn Abidin'e göre mi kafir oluyor demiştir. Bunu dedikten sonra kendisinin Müslüman kalmaya devam edeceğini sanmış. Namaz kılıp oruç tutmuştur. Sonrasında daha da ileri gidip namazı ve orucu kendisine farz görmemeyi düşünmeye başlamış. Ancak daha sonra tüm küfürlerden tövbe edip kelime-i getirip el-i itikadını kabul etmiş, yeniden Müslüman olmuştur. Bu kişiyle alakalı sorular şöyle hocam. Bu kişi öğrenci olduğu için ailesinden harçlık almış. Ailesine şöyle demesi gerekir mi? Bir zamanlar küfre battım, sonra yeniden Müslüman oldum. Siz zaman bana harçlık verdiniz, size bu harçlıkları geri veriyorum. Alın paranızı benden, gerekir mi? İkinci sorusu, bir de bu kişi çok başarılı olduğu için bir yerden burs alıyor o insanlar onu düzgün itikadlı Müslüman biri zannederek burs veriyorlar. Küfre battığını da bilmiyorlar. Bu kişilere de tekrardan geri dönüp küfre girdiğini ve aldığı bursu geri vermesi veya helali kalması gerekiyor mu? Bunu sormuşlar hocam. Bununla alakalı cevabımız ne olur? Tabii öncelikli olarak sorunun içinde yani kendi haleti, ruhiyesini anlatırken bazı yanlış yönlendirmelerin evet. olduğunu da görmekteyiz. İşte örneğin gıybet yapıyor. Diyor ki yapmış olduğum gıybet değildir. Çünkü onda var olan vasfı söylüyorum diyor. Dolayısıyla Allah'ın haram kıldığına helal demiş oluyorum. İşte küfre düştüm. Hmm. Şimdi küfür ile tekfir arasında fark vardır. Ne demek küfür ve tekfir? Küfür bir ameliyenin bir eylemin on farklı ihtimali olsa on farklı yorumu olsa bu on yorumundan sadece bir tanesi küfrü gerektirecek olsa o ameliyenin, o eylemin veya o sözün küfür olduğuyla hüküm verilir. Ama tekfir dediğimiz nokta ise şahsa münhasır olarak sen kafir oldun demek anlamındadır. Bunda ise tam tersi o ameliyenin on farklı yorumu olsa, on farklı ihtimali olsa ve bu ihtimallerin dokuzu küfrü gerektirse bile bir tanesi küfürü gerektirmiyorsa biz o şahsı tekfir edemeyiz. Hmm. Yani tekfirde tabiri caizse 12'den vurmak zorunluluğunuz vardır. İhtimal olmamalıdır. Hmm. Ama bir lafzın küfür lafzı sayılabilmesi veya bir ameliyenin küfür ameliyesi sayılabilmesi için aksine bir ufacık bir ihtimal dahi olsa bu yeterlidir. Şimdi evet gıybet ee, kardeşinin hakkında Müslüman olan kardeşinin hakkında nahoş olan, onun razı gelmediği ve onda olan hasletleri ifade etmek, anlatmaktır gıyabında. Zaten onda olmayanları söyleyecek olursan i̇şte. e, bu iftira olacaktır hmm. ki Efendimizin aleyhissalatü vesselam bu noktada ifadesi var. Bunu bu şekilde söyleyen kimse ben gıybet etmedim ben onda olanları söyledim demesiyle bu insan kafir olmaz. Doğru bir itikat doğru bir düşünce değil. Yanlış olduğunu zaten Efendimiz vurguluyor. Ama küfür manasında bu insanı küfre düşüren bir işlem değildir. Ama doğru bir şey de değildir. Bunu da söyleyelim. Burada ifadesinde şey demiş kendi kendine. Haram olan gıbete helal dedim. Öyle düşünüyor, evet, yani. öyle düşünüyor. Evet. Ama bu adam onun haram olduğunu inkar etmiyor. Yaptığı şeyin gıybet olduğunun farkında değil. Yani bakın allah Teala Hazretleri gıybeti haram kıldı ama ben o haramı kabul etmiyorum demek bu küfürdür. Ama bu işlemin gıybet olduğunu ben anlamıyorum veya bilmiyorum. Bu iş gıybet değildir dediği hmm. zaman direktmen bir haramı inkar etmiş olarak algılanmaz. Evet. Biraz daha yorum farkı olmuş oluyor. Hmm. Tabii bu doğru bir itikat değil evet. ayrı bir konu. Ama insanı tekfir etme noktasında dedik ya 12'den vurma zorunluluğumuz vardır. Tabi gerçi burada belki küfre girmiş olmasa bile daha sonraki ifadelerinde hani işte Allah'ın göre mi ben kafirim yoksa İbni işte e şu musannife göre mi kafirim? Bu bir nevi hafife almak ama bu dini hafife almak olarak mı? Yoksa günümüzde de var olan bazı akımlar yani ben Kur'an İslam'ı, Kur'an Müslümanlığı Allah ve Resulü'nün ne diyorsa odur sonradan konuşan ulemanın ifadeleri kendilerini bağlar şeklinde bir algıdan kaynaklı ifade. Tabi haddi aşmış olan bir ifade doğru bir ifade değil ama bundan dolayı da küfre girer demek bir insan için doğru bir şey değil. Hmm. Belki müşahhas olmak sureti, olmamak suretiyle yani bu gibi ifadeler insanı küfre getirebilir. Çünkü neticede bu mezhepsizliliği doğurur kevser Rahimullah'ın da ifade ettiği üzere mezhepsizlik dinsizliğe getiren bir köprüdür. Yani neticede oraya doğru gider. Ama bunu yapan kimseye direkt ben, sen kafir oldun ifadesini kullanmak da doğru değil. Hı hı. Ama üçüncü merhalede namazı daha sonradan kendime farz görmemeye ifadesinde bulunuyor ki bunlar işte ciddi anlamda sıkıntı olan şeylerdir. Neyse sorusuna gelecek olursak yani ben işte elhamdülillah şu anda ehli sünnet akidesine sahibim. Hı hı. Ama bir dönemde bozuk itikatlara sahip oldum, bozuk düşüncelere sahip oldum. Ve bu zaman zarfında ailemden destek aldım. Bu destek bana haram olur mu diyor. Evet. Tabii itibar burada sonadır. Yani bir insanın bulmuş olduğu o yanlışı ki, bahusus terk etmiş olduğu bir yanlışsa tekrardan bunu su üstüne çıkarması, bunu dillendirmesi hı hı. insanlardan bu konuda bilgi vermesi doğru bir şey değil. Çünkü gerçek anlamda bir tövbe nedir? Ee, i̇mam Nevevi'nin El Esker isimli var. Orada tövbeyi anlatırken nasıl olan bir tövbeyi anlatırken üç şarttan bahseder. Bu şartlardan bir tanesi de günahı ketmetmektir. Günahı gizlemektir. Günah ifşa etmek hı hı. tövbeye aykırıdır. Hani der insanlar işte ben tövbe ettim ama ben geçmişte neler yapmıştım Zamanında neler diyerek onları anlatmaya başlıyorsa bu adam hala daha tövbe etmiş değildir. Çünkü gerçek anlamda tövbe şöyle düşünün bir insan Allah muhafaza yüz kızartıcı bir ameliyede bulunsa yani toplumda söylenmemesi gereken toplumda hakikaten yüzünü kızartacak bir ameliyede bir işlemde bulunmuş olsa ve insan bundan vazgeçtikten sonra vele ki vazgeçmese bile hiçbir zaman bunu ifşa eder mi? Hiçbir zaman bunu topluma söyler mi? Söylemez. İşte günah da aslında yüz kızartıcı bir ameliyedir. Allah'a karşı işlemiş olduğu büyük bir ameli, büyük bir günahtır. Dolayısıyla bunu sen toplumda ifade edebiliyorsan demek ki sen bunun büyük bir günah olduğunu hala kabullenmemişsin. Bundan dolayı yüzünün kızarmış olmasının gerekliliğini daha hazmetmiş olmayacağından dolayı İmam-ı Nebevi der ki Rahimullah bu tövbe tövbe değildir. Dolayısıyla buradaki kardeşimize de ifademiz yani geçmişte şöyle veya böyle bir itikada sahip oldun. Ama elhamdülillah itibar sonadır. Sen şu an itibarıyla Ehl-i Sünnet akidesine ulaştın. Ehl-i Sünnet akidesini benimsedin. Hmm. Sen bu akide üzerine sağlam bir şekilde kal. Ailenin sana vermiş olduğu veya seni yetiştirenlerin sana vermiş oldukları yardımları da aslında bir nebze şu an için ifa etmiş oluyorsun. Hmm. Yani sonuç olarak belki o dönemde onların istediği kıvamda değildin ama... Yetiştin ve hizmet edebilecek bir duruma geldin, ehli sünnet itikadına da sahip oldun. Dolayısıyla o sana yardım edenlerin hakkında hayır dua etmen, onların ölmüşleri hakkında hayır dua etmenle bunu da ifa etmiş olacaksın. Yoksa kalkıp ya siz bana yardım ettiniz ama ben şöyle insandım, böyle insandım, şöyle günah yapmıştım, şöyle küfre düşmüştüm demek daha fena akılların bulanmasına sebebiyet verir. Günahın ifşa edilmesine sebebiyet verir ve vakada bir şey de değiştirmeyecektir. O yüzden kardeşimize tavsiyemiz, nasihatimiz bu konuyu yani geçmişe tövbe etmek suretiyle bir nevi çöplüğe atmıştır. Bir daha onu irdelemesinin bir manası da yoktur. Hocam bir diğer sorumuzda da bir kadın adetliyken cünüp olursa gusül alması gerekir mi yoksa adet bitiminde alsa olur mu ya da alması lazım mı? Evet. Ee, adet dönemi zaten kadın açısından hmm. bir nevi cünüplülük olarak telakki ediliyor. Temizlendikten sonra boy abdesi alır hmm. ve ondan sonraki ibadetlerini yerine getirir. Dolayısıyla temizlenme öncesinde ise hala daha e, tahareti kebir dediğimiz, e, ekber dediğimiz o cunupluluk kendisinde var olduğundan dolayı o halde tekrardan rüyalanacak olsa veya bir şekilde tekrardan hususu gerektiren bir ameliyede bulunacak olsa bu kimsenin tekrardan bir boy abdesti almasına gerek yoktur. Çünkü zaten o hal üzerinedir. Hmm. Yani bu sanki bir erkek için junup olan bir erkek için ikinci kez ihtilam olması ikinci bir yıkanmayı gerekli kılmaması gibi bir yıkanma her ikisi için geçerli olacaktır. Hmm. Ama bu kadın için yıkanma söz konusu olamaz çünkü daha henüz temizlenmemiştir, adet esnasındadır. Dolayısıyla onun o haldeyken ikinci bir ihtilam olmasında bir daha yıkanmasını gerekli kılan bir durum söz konusu değildir. Evet, hocam. Bir diğer sorumuzda da Hanefi mezhebine mensup bir kadın mahremi yanında olmadan Şafii mezhebine taklit ederek mürşit ziyareti yapabilir mi? Şafii mezhebini taklit edebilirse yolculuk boyunca abdest namaz gibi konularda da Şafii mezhebine uyması gerekir demişler. Tabi e, bu soruyu soran kardeşimiz anladığımız kadarıyla bazı meselelerde yanlış bilgiye sahip. E, evet, Hanefi mezhebine göre bir bayanın seferi olan bir mesafeye mahremi olmadan gitmesi caiz değil. İster bu e, farz ibadeti için olsun, hac veya ümrü için, isterse herhangi bir seyahat olsun veya ilmi bir seyahat olsun fark etmez. Ancak Şafi mezhebine göre ise, bir kadının mahremsiz olarak seferi bir mesafeye gitme ruhsatı farz olan hacci ve farz olan ümresi içindir. Hı hı. Çünkü Şafi mezhebine göre ömürde bir kere ümre yapmak da farzdır. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre sünnet, Şafi mezhebine göre farzdır. Dolayısıyla farz ibadeti yerine getirebilme adına bir bayanın güvenilir kadın topluluğuyla beraber yanında mahremi olmadan sefere gitmesine şafi fıkhında izin vardır. Hmm. Yoksa herhangi bir keyfi bir e, ziyaret ki bu keyfi ziyaret derken farz ibadetin dışındaki keyfi bunu kastediyorum. Çünkü mürşit ziyareti belki güzel bir şeydir ama neticede bir ibadet değildir. Farz bir ibadet değildir ki nerede kaldı nafile hacca gitmesine dair şafi fıkında fetva yoktur. Yani bir insan, bir kadın farz haccını yapmıştır veya ümresini yapmıştır. Ben bir daha ümreye gideyim, bir daha farza gideyim, farz, şey, bir daha hacca yapmaya üzere gideyim diyecek olsa böyle bir kadın bile mahremsiz olarak seferi mesafeye çıkması caiz değildir. Nerede kaldı hanefi olan bir kimse şafiyi taklit edeceğim diyor ama şafi mezhebinde olmayan bir şeyi taklit etmiş oluyor ki en azından şafi şey. fıkhında fetva olmayan bir şeydir bu. Belki bu konuda farklı görüşler vardır. Bunu göz ardı etmememiz gerekir ama şafi fıkhında müftanbi olan yani kendisiyle fetva verilen görüş farz olan hac ve farz olan ümreye dairdir. Yoksa keyfi seyahatlara dair değildir. Evet hocam bir diğer sorumuzda da 68 yaşında hiç evlenmeden vefat etmiş bayandan kalan ev arsa altın ve nakitin dağılımı nasıl yapılır? Varisler kimlerdir? Bayanın annesi babası 25 yıl kadar önce ölmüş. Bir abeyi iki ablası var. Ağabeyinin bir oğlu, bir kızı var. Ablalardan biri 9 yıl önce ölmüş ve bu ablanın bir oğlu var. Sağ olan ablanın da 3 kızı var. Miras kardeşlerine kalmaz. Erkek yeğenleri halaya, teyzeye bakmakla mükelleftir. Tüm miras erkek yeğenlerine kalır deniyor. Böyle bir durum var mıdır? Bu durumda e, varisler kimlerdir diye sormuşlar hocam. Tabii bizim e, bu konudaki tavsiyemiz e, birebir kendi meselesini sorabilecek bir hoca efendiye, feraiz ahkamını bilen, İslam miras hukukunu bilen bir hoca efendiye araması veya bizim İsmail'in İsmail danışma hattını araması. Çünkü arkadaşlarımızın ona soracağı sorulara vereceği cevaba göre sonuçta şekillenecektir. Hmm. Bu miras ile alakalı genel e, vermemiz gereken belki bir bilgi olabilir. O da şudur. Yakın mirasçı varken uzak olan mirasçı mahrum olur. Şimdi bahse konu olan vefat eden kişinin anladığımız kadarıyla çocuğu yok. Evet evlenmemiş. Eşi yok. Anne ve babası yok. Yani onlar daha öncesinden ölmüş, evlenmemiş eşi yok. Dolayısıyla evet. çoluk çocuğu yok. Kimler var? Kardeşleri var diyor. İşte erkek kardeşi ve kız kardeşleri var. Daha sonradan da kardeşlerinin çocuklarından bahsediliyor. Eğer kardeşler zaten hayatta ise kardeşlerinin çocuklarına gitmeye gerek yoktur. Evet. Çünkü daha yakını varken uzak olan kimse mahrum olacak. Ama kardeşlerinden bir tanesinin vefat ettiğinden evet, ablalardan bahsediyor. Bir vefat yani etmiş. ablalardan bir tanesi vefat etmiş, geriye işte bir erkek kardeş, bir, bir de oğlu. kız kardeş kalmış. Hı hı. Vefat eden ablanın da çocuklarından bahsediyor. Ki bunun da bir önemi yoktur. Çünkü ölmüş olan kimseye daha yakın varken Uzak olan mahrum olacaktır. Hmm. Yani ölmüş olanın kardeşi varken onun yiyenleri daha uzak merhalede olacağı için bunlar mirasla mahrum olan kişilerdir. Peki böylesi bir durumda mal taksimi nasıl olmalıdır? Ee, bu kardeş erkek ve kız kardeş olması hasebiyle bu vefat edenin asabesi yani malın tamamında hak sahibi olacak kişiler olması niteliğiyle ikili birli şeklinde malı aralarında bölüşürler. Yani erkek kardeşe iki hisse bir kar, e, kız kardeşi de bir hisse olmak suretiyle e, bu mal kendi aralarında taksim edilir. Ölmüş olan kız kardeşin çocukları ise yani daha önceden ölmüş olan kız kardeşin çocukları ise herhangi bir miras hukuku bunlar için cari hmm. olmayacaktır. Ancak burada şunu da vurgulamakta fayda var. Bu kardeşlerin anne baba bir kardeş olduğunu düşündüğümüzde bu böyledir. Evet. Eğer aralarında bir üveylik söz konusu olursa ki bu birçok kısım ayrılır. Hı hı. Yani erkeğin ana baba bir kızın anne bir veya baba bir olması bu durumda mahrum olacak. Veyahutta da anne baba bir kız ama erkek babadan bir veya hı. anneden bir veya tam zıt ki burada birçok şekil olacağı için bu kardeşimize tavsiyemiz kendi sualine dair bizim fetva hattını arasın. Oradaki arkadaşlara e, durumunu arz ettikten sonra oradaki arkadaşların soracağı sorulara vereceği cevap şeklinde alacağı cevapta farklı olacak. Peki anne baba hayatta olsaydı hocam? Zaten o takdirde onlar asebe. Yani şöyle ki e, annesi zaten ondan altta bir olarak bir pay alacak. Baba da asebe olacağı için malın kalanından hissedar olacaktı. E, dolayısıyla yani daha yakın olduğundan dolayı uzak olanlar mahrum olacak. Bir diğer sorumuza da. Hatta bununla alakalı, verasetle alakalı daha önce çok belki e, uzun süre önce anlatmıştık bunu. Bu dede mahrumu olayını da söylemiştik. Evet, aslında o da bu konuyla alakalı. Evet. Yani yakın varken uzağın mahrum olması. Hı -hı. E, bu da şu demektir. vefat eden kimsenin oğulları varken, çocukları varken ölmüş olan oğlunun oğlu bu anlamda mahrum olacaktır. Çünkü Hı -hı. amcası vardır ona nispetle. Yani evet. ölen kişiye değil de çocuğa nispetle amca vardır. Dolayısıyla yakın varken uzak e, mahrum olacaktır. Ya tabii burada uygun olan nedir? Dede eğer böyle bir durum söz konusuysa hala hayattayken o çocuğa vasiyette bulunması veya vasiyette bulunmamışsa da amcaların fedakarlıkta bulunarak o çocuklara yani yetimlere de bir hak vermeleri ama tabi bu hukuksal anlamda mecbur anlamında değildir. Evet. Bununla alakalı dediğimiz yani ya daha çok konuşmalarımız evet, bir olmuştur. Bir kişi bunda e, caymış olsa veya vermeyecek olsa o kişinin hakkına girilmiş olur gibi. Tabii o vermeyen bunu... kişi vermez ama hmm. diğerleri yani biri vermiyor diye ben de vermiyorum deme e, durumunda olmasın. Hmm. En azından kendi elinden geldiği evet. gayreti sarf etmiş olsun. Bir başka sorumuz da hocam. Yurt dışında yaşayan oranlı vatandaşı olan biriyim. Hiçbir zaman Müslüman bir bilinçle eğitimle büyütülemedim. Ama içimde her daim ufak da olsa bir inanç vardı Yabancı biriyle evlendim. Evlenirken eşime Müslüman olmazsan evlenemem dedim. O da kabul etti. Hatta ilk zamanlar iş yerindeki yabancı arkadaşlarına Müslüman olduğunu anlatıyordu. Aradan 10 yıl geçti çocuklarım oldu. Allah bana hidayet verdi. Namaza başladım. Kur'an öğrendim. Eşime sen de benim gibi öğrenmek ister misin dediğimde bana yıllar önce kimin yazdırdığı belli olmayan kitaplara inanmak bana göre değil dedi. Haşa. Ne kadar üzülsem de üstüne gitmedim. Çünkü hem onun küfrü artacak hem kavga edecektik. Ben açıkçası ne yapacağımı bilemiyorum demiş. Nikahım düşmüş olabilir. Böyle bir insanla evli kalmam doğru olmayabilir ama birdenbire Müslüman olup yoksa boşanırım demek onu Müslüman etmeyecek. Dua edip tebliğe devam etmek mi ayrılmaya çalışmak mı uygun olandır diye sormuşlar. Tabii e, sual eden kardeşimiz acaba bayan mı erkek mi? Bayan Tam net bir şekilde söylemedi evet. ama. Ee, soru sorma şeklinden anladığımız kadarıyla kendisi bayan, hı hı. E, eşinin de e, kocası olması itibariyle anlayabiliyoruz. Tabii her şeyden önce Müslüman bir erkeğin e, Müslüman bir bayanla evlenmesi sahi olduğu gibi ehli kitap olan bir bayanla da evlenmesi sahiptir. Ama Müslüman olan bir bayanın Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi hiçbir zaman sahih değil, geçerli değil. Bu işlem zinadır. Evet. Yani o erkeğin ehli kitap olması veya da ehli kitap dışındaki başka bir küfür üzere olması arasında bir fark yoktur. İslam fıkhına göre. Peki her ikisi de gayrimüslim idi. Müslüman olsa bir tanesi durum ne olur? Kitaplarımızda geçen ifade. Eğer erkek Müslüman olacak olursa bu durumda kadın da eğer ehli kitap ise kadına belki İslam teklif edilir ama İslam'a girmemiş olması nikah'a zarar vermeyecektir Hı. çünkü bu zaten olan olması mümkün evet. olan. Ama tersi olduğunda yani kadın Müslüman olsa erkek ise Müslüman olmayacak olsa bu durumda kadın İslam'a girer girmez nikah fesk olur mu? Kitaplarımız der ki hayır kadın İslam'a girer girmez nikah fesk olmaz. Erkek İslam tebliğ edilir. Eğer erkek İslam'a girmekten yüz çevirecek olursa yüz çevirmesi aralarında nikahın bitmesine sebebiyet verir. Yoksa kadının Müslüman olması tefrika sebep değildir. Hmm. Erkeğin İslam'a girmemesi, İslam'dan yüz çevirmesi tefrika sebebiyet olacaktır. Şimdi bu mukaddimeye yaptığım sorudaki konum ise biraz daha farklı şekilleniyor. Çünkü kadın Müslümanım diyor ama tabi İslam'dan bir haber olarak evet. Müslümanım diyor. Ee, ve yurt dışında yaşamış ee, ve bir erkekle de e, gönül ilişkisi kurarak evlenmeye karar veriyor. Ama ananiyelerden dolayı ona İslam'ı teklif ediyor. Müslüman olmazsan olmaz diyor ama teklif ettiği İslam'ın içini dolduracak bir donanıma da sahip değil maalesef. Anladığımız kadarıyla. Karşı tarafta eğer sen Müslüman dediğin sadece Müslüman olduğum demek değilse olayım diyor. Yani benim maksadım seni almaktır diyerek. O da o dönem itibariyle Müslüman olduğunu ifade ediyor ve bunlar evliliklerine devam ediyorlar. Daha doğrusu evleniyorlar. Sonradan tabi işin gerçeğine vakıf olan kadın meseleyi biraz daha tahkik ettiği zaman bakıyor ki kocası hala daha İslam inancı noktasında sıkıntıları var. Ki bahsettiği ifade hakikaten e, Müslüman olmadığını veya Müslüman olmuşsa da İslam'dan çıktığını gösteren bir, bir ifadedir. Konuşma. Böyle bir itikada sahip olan bir adamla elbette bunların nikahı otomatikman fösk olur. Yani ortada nikah diye bir şey kalmaz. Peki bu bayana neyi tavsiye etmemiz gerekir? E, öncelikle e, karı koca ilişkisi noktasında e, buna bir son vermeleri. Çünkü neticede bu adam belki çocuklarının babası dahi olsa, e, helali değil, onunla birliktelik yaşaması helal değil. Bu konuda kadına düşen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere münkeri gören bir kimse onu eliyle düzelsin, imkanı yoksa diliyle, imkanı yoksa kalbiyle. Şu anda bir münkerin içinde, yanlışın içinde ve düzeltebilme imkanı da olabilir. Güzel, münasip bir lisan ile eşiyle bu konuyu paylaşarak yani onu daha fazla küfrünü arttırmamak ki bu da önemli. Aslında evet. diyor ben onunla konuşurdum onu ama onu anlatmaya çalışıyor. korktum. Belki de yani tam yerleşmemiş bir küfür ama onun üzerine inat yapar. Daha fena küfür artacaktır. Gerçek küfür ya vardır ya yoktur. Ayrı bir konu. Evet. Bundan dolayı biraz temkinli davranım diyor. Güzel, münasip bir lisan ile şu andaki bulunduğu durumu, konumu ve her şeyden önce dinin esas olduğunu... İslamiyetin esas olduğunu bu yuvanın devam edebilmesi aynı itikada sahip olmamızın gerekli olduğunu güzel münasip bir lisan ile kocasına veyahut da kocası olduğu gözüken o erkeğe bunları ifade eder ama bunun yanı sıra hala adam yok ya ben bu dine girmek istemiyorum ben bu halimle devam edeceğim diyecek olursa zaten otomatikman nikah diye bir şey de ortada kalmamış olacaktır. Herkes kendi yoluna devam edecektir. Rabbim kolaylık versin diyorum. Tabii bu hale düşmemek için de öncesinde e, evlilik noktasında şuurlu evlilik yapmanın da bir nevi faydasını da görmüş olacağız e, bu suali irdelediğimiz zaman. Evet. E, yani bu hale düşmemek öncesinde temkinli olmamızı gerektiren bir durumdur. Hı -hı. Rabbim bu kardeşimize ve bu kardeşimiz gibi olanlara da tez zamanda yardım eylesin. İnşallah karşısındaki kişilere insaf nasip etsin. Onlar da gerçek anlamda İslam'ı kabul edebilecek, İslam'ı şura sahip olabilecek bir haleti ruhiye sahip olmalarını da Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. İnşallah hocam. Son sorumuz hocam. Bir kişiyle aracımı satmak için anlaştım. Bana kapora verdi ancak bir hafta diğer ödeme ve satış için süreyi uzattı. Bu süre zarfında ben de diğer ticaretimden zarar ettiğim için ve araç fiyatlarının yükselmesinden dolayı aracı bu fiyattan satmaktan vazgeçtim. Eğer istersen 10 bin TL fazla <gülüyor> sana verebilirim dedim. Aramıza biraz sıkıntı oldu ama kabul ederek aracımı aldı. Ben bu anlaşmayı feshedebilir miyim? Bu yaptığım işlem caiz midir diye sormuş. Şimdi aslında birinci bölümde akti tanımlarken, aktinin tarifini yaparken tarafların bir noktada irade bütünlüğüne sahip olması demiştik. Hı hı. Şimdi bahsettiğiniz meselede eğer aracın alım ve satım noktasında her iki taraf hemfikir olmuşlarsa sözleşmişler diğer bir ifadeyle akitleşmişlerse bu saatten sonra herhangi bir şart daha öncesinden konuşulmamışsa ee, tek taraflı olarak akdi bozabilme yetkisine hiç kimse sahip değildir. Hı hı. Ne alıcı ne satıcı. Evet. İster o malın piyasada fiyatı artmış olsun, ister o malın piyasada fiyatı düşmüş olsun. veya altta borçlu olan kimse borcunu geciktirmiş olsun. Yani hı hı. doğru olmamakla beraber bu akdi bozabilme yetkisi hiçbir tarafa vermez. Ama eğer akit yapmamışlar sadece akit yapmaya dair bir sözleşmişlerse yani ben işte şu zamana kadar bana şu kadar para getirirsen bu malımı ben sana bu fiyata satarım. Sattım değil ama. Hı hı. Karşı tarafta alırım şeklinde bir ön anlaşma yapmışlarsa e, bu sadece Müslümanların bir vaatleşmesi kabiliğinden olabilir. Bir akitleşme olarak algılanmaz. Dolayısıyla o vaat edilen zamanda da zaten karşı taraf sözünü yerine tutmadığından dolayı ben de bu malı satmıyorum veya şu kadar fiyata satıyorum diyebilir. Bu hı hı. olağan bir şeydir. Ama yok birinci şıkta meseleyi yapmışlarsa yani akitleşmişlerse, ilcap ve kabulle akdi bitirmişlerse, ürün satılmış, karşı tarafında borç olarak bu tarafa vermesi gereken rakam da tespit edilmişse, bu saatten sonra işte efendim parayı zamanında getiremedin veya işte sözünü yerine getiremedin. Tabi bunlar doğru şeyler değildir hı hı. ama bu akdi tek taraflı bozabilme yetkisi tanımaz. Sadece belki bir yaptırım olarak eğer biliyorsun yani bu adam parayı vermeyecek, malı alacak, dolandırılacaksın. Tabii ki göz göre göre de buna da imkan sağlamak doğru bir şey değil. Bu konuda gerekli önlemler alınabilir. Ama dediğimiz gibi burada bu kardeşlerimiz vaatleşmişler mi yoksa akitleşmişler mi? Vaatleşmişlerse bir bağlayıcılığı hukuksal anlamda olmayacak. Ama akitleşmişlerse ise bu noktada tek taraflı bir bozma etkisi olmayacak. Ama şöyle yapılabilir. Ben bu malı sana 10 liraya satıyorum veya 100 liraya satıyorum şu zamana kadar parasını getirmen şartıyla. Eğer getirmeyecek olursan aramızda akit yoktur tarzında bir nevi şart muhayyelliliği yoluyla bu malı satacak olursa bu da o tarihe kadar getirilse ne getirmezse zaten akit yoktur. İstediği fiyattan karşı tarafa teklikte bulunur. Diğeri de o teklifi kabul ederek ya alır veyahut almaz. almasın. Peki bu fazla aldığı şey hocam akit yapmışlar bitmiş artık. Adam gecikmeli de olsa parasını verdi. Bu aldığı para. Şimdi ona... eğer birinci akit üzerine meseleyi hmm. devran ettirecek olursak karşı tarafın fazladan vermesi hür kendi iradesiyle isteğiyle vermişse bu olabilir. Hmm. Ama e, icbar ederek zora ki bunu ondan evet, almışlarsa tamam. bu tabii ki kişi için el olmaz. Aslında birinci sorumuzun cevabında yani birinci bölümümüzün evet, ilk sorudaki ilk bu Aynen. konuyu biraz daha geniş bir şekilde anlatmış olduk. Evet hocam. Bu soruyla programımıza nihayetine ediyoruz hocam. Son olarak evet. dua babında neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri ticaretlerimizde de İslami ahlaka Amin. bürünebilmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Yani nice e, günahlar vardır ki insanın ameliyle o temizlenmez ama ticarette çoluk çocuğunun maişetini temin etmedeki çekeceği sıkıntı o günahların bertaraf olması için sebeptir. Yine e, sadık olan, sözüne güvenilir olan tacirlerin peygamberlerle beraber olduğu, ıstıklarla beraber olduğu ifade edilmiştir. O yüzden Rabbim özüyle sözüyle bir olan özellikle ticaretle uğraşan kardeşlerimizi e, bu hassasiyete sahip olmalarını da nasip etsin inşallah diyoruz. Allah razı olsun hocam. Çok Amin teşekkür günümüzü. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, İnval programımızın sonundayız. Sizlerle sorularınızı bizlere invaletdaregul.tv.com adresinden gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı da inval.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hepiniz Mevla emanet olun. Hoşça kalın efendim. Müzik